Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil ve bilalemin Vessalatu vesselam muhammedin ve mu ala ve sahbihi ecmain ve ba'at Kardeşler bu haftaki tefsir dersimiz şuara suresinin son bir buçuk sayfası yaklaşık. En son 197. ayet okumuş ve tefsirini yapmaya çalışmıştık. Bugün okuyacağımız yer 198. ayetten itibaren allah Teala ilk ayette وَلَوْ Bundan önceki birkaç ayette allah Teala Kur'an-ı Kerim'e değinmeye tekrar dönmüştü. Onun alemlerin Rabbinden indirilmiş olduğunu, onu Ruhul Emin, Cebrail Aleyhisselam'ın Arapça bir dil ile ikazcılardan olsun diye Muhammed Sallallahu Aleyhisselam'ın in kalbine indirdiğini Beyan etmişti. Sonra Kur'an-ı Kerim'in ilk kitaplarda da bulunduğunu hatta İsrailoğullarının alemlerinin onun bildiğini yani Yahudilerin, Hristiyanların ondan haberdar olduğunu beyan etmişti. İsrailoğulları Yahudi ve Hristiyanlardır. Kimdir İsrailoğullarına kasıt? Yahubu aleyhisselamın soyundan gelen. İsrail diye bahsi geçen kimdir? Yahubu İsrail Yakup Aleyhisselam'ın diğer ismi. İsrailoğullarda Yakup'un 12 tane oğlu var ya, Hüsva hani, Aleyhisselam'ın onlardan birisi. O 12 soydan türeyen kesimde de İsrailoğullar denir. İsmi meşhur olan ve kendisine risalet verilen hem Musa Aleyhisselam hem İsa o iki topluluğa gönderilmiştir. Evet, bugünkü okuduğumuz iki ayette de yine Kur'an-ı Kerim hakkında bize bilgi vererek der ki Allahu Teala şayet biz onu Acemi, yani Arapça dili bilmeyen birisine indirmiş olsak ve o da bu müşriklere Kur'an'ı okusaydı bu halde gene iman etmezlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı onlara tebliğ etmesini eleştiri adına ona inanmamak için ayak direm adına çeşitli bahaneleri vardı bu. Mekke müşrikleri, Mekke'de yaşayan müşrikleri. Onların bu bazı iddialarını reddetme adına allah Teala diyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma bilmiyor. Ama Arap ve Arapçayı en güzel konuşan fasih konuşanlardan birisi okuma yazma bilmemesine rağmen şayet onu bir Arapça bilen konuşan kimseye değil de mesela bir İngilizce bilen bir Türkçe bilen birisine indirseydik o da hiç Arapça bir kelimesini anlamadan bile onlara aktarsa tebliğ etse gene inanmazlardı. Ne söylediğini ne aktardığını bilmeyen bir kişi olarak bile aktarsa gene inanmazlardı onlar Arapça bilenler olarak diye onların Hiçbir halde inanmayacaklarını beyanıyordu allah Teala. Bunun benzeri farklı ayetler de var. Benzer durumlar için. Mesela onlar diyorlar ki ey Allah'ım bize mühlet ver. Biz geri döndürler de biz ihmal ettiklerimizi yapalım. Sana iman edelim. Yok dönmezler diyor. Döndürürseler bile eski hallerinde devam ederler. İman etmezler. iman gereğini yapmazlar. Yani i̇man etmeyecek kişi asla iman etmiyor. Direttiğinden var. İman etmek için çok gerekçeler, bahaneler var çünkü. Bunu beyan eder tarzı buyuruyor ki Allahu Teala: Kezzanike seleknahu fi kulubil mujrimin. İşte biz bu şekilde o mücrim kimselerin kalplerine Kur'an'ı inkar ve yalanlamayı girdirdik. Onlar Kur'an'a inanmamakta, Kur'an'ın emirlerini kabul etmemekte sıra ettiler. Biz onların kalplerine bu soktuk. Onların zulümlerinden dolayı, onların hakka karşı direnişlerinden, inatlarından dolayı yaptık, Diyor Allahu Teala na hükmü nebhi hatta yara'ul azabel eliyim o elem verici azap onlara gelinceye kadar ona inanmaz. Kur'an-ı Kerim'de inanmayanlar için vaat edilen bir azap var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu müteddit defalar ikrar ediyor tekrar ediyor Buna inanmazsanız şöyle azap olacak böyle azap olacak mesela inanmayanlar cehennemde şu azaba uğrayacaklar öbür azaba uğrayacaklar azap hiç ondan akılmamacak benzeri lafızlarla, cehennem azabını onlara beyan ediyor ve sakındırmaya çalışıyor. Onlar da diyorlar ki yok, sen yalan söylüyorsun. Yok öyle bir şey. Öldükten sonra diriliş diye bir şey yok. İşte o azap gelinceye kadar inanmayacaklar. İnanmamakta ısrar edecekler. Ta ki Allah'ın huzuruna dikilip, cehennem onlara yaklaştırılıncaya kadar. İnkar da, küfür de ısrar edecekler. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَتَوْهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Onlar, şuurlanmaksızın, olayın birincine varmaksın. Hiç ummadıkları bir anda ansız onlara bu azap gelecek. Yani ölümle beraber başlayacak olan azap onlara gelecek. Bu bir haberdir. İnanmayan kimselerin başına gelecekleri bildirmek için bir haber vermedir. İnanmayan bir insan onca alamet gelmesine rağmen niye inanmamakta ısrar eder? Bunu anlamakta güçlük çekiyor insan. Onların yerine kendimizi koymadığımız için. Ama şöyle bir kıyas yaparsak Biraz tefekkür edersek anlaşılır. İnsan başına bir musibet gelince mesela, dünyevi bir ikaz gelince Allahu Teala tarafından, ondan etkileniyor, bir sarsılıyor, ders alarak geleceğe dair bir plan yapıyor. İhmal ettiklerini yerine getirme yani terk ettiklerini yapma işlem adına. Lakin bu sıkıntılı, dar hal geçtikten sonra tekrar ne yapıyor? Eskilerine dönebiliyor. Rahatlığa insan çok kolay alışıyor. Rahatlı alıştığı zaman da o sıkıntının, musibetin, ikazın, davetçinin, dersin, anındaki o hissi, şuuru kaybetti. Böyle kıyaslıyorum ben şahsen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından da bu kovuluyor bu. Nasıl bizler böyle meclislerde veya Allah'ı bize hatırlatan insanlarla karşılaştığımız zaman veya musibetlerde, dağlıklarda, imtihanlarda kendimize bir harita çiziyoruz. Diyoruz ki bundan sonra şöyle yapacağım, böyle yapacağım, şunları ihmal etmeyeceğim. Sonra o ortam kaybolunca Tekrar eski bürünebiliyoruz. Demek ki kafirler de böyle. Onlara bir ikaz geliyor. Yani peygamberler tebliğde bulunuyor. Mucize istiyorlar. mucizeler ortaya koyuyor. Az bir tutuluk. İman ediyor. Diğerleri hayatına olağan bir şekilde devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Hiçbir şeyle gibi. Ta ki ne zamana kadar? Ölüm ikaz etmeksizin kapıya dayanacaktır. O zaman iman edecekler. Ha gerçekten hakikatmiş bu diyecekler ama artık onun bir faydası olmayacak. Böyle bir kötü halden Allah azze ve celleye sığınırsın. Peki öyle bir tehdit edildikleri ve inkar ettikleri azap onlara ansızın geldiğinde bunların sözü ne olacak? Fe yekulu hel nahnu Derler ki bizler mühlet verilenlerden olamaz mıyız? Bizlere mühlet verilse, süre tanınsa olmaz mı? Efe bi azabina onlar bizim azabımızı aceleyle mi istiyorlardı eskiden yoksa? Hani eskiden diyorlardı ya bu bir azapsa. Hadi getire görelim mi? Sen doğru mu söylüyorsun? Yalan mı söylüyorsun? Yok öyle bir şey de. Var diye iddia ediyorsun. Getire de görelim diyorlardı. Aceleyle azap istiyorlardı. Gökten üzerimize taş yağdı. Ey Allah'ım bu söyledikler haksa diyorlardı. O azap gelince, onları yakalayınca onlara alayı variye deniyor ki onlar yoksa bizim azabımızı aceleyle mi istiyorlardı? Aha geldi işte. Hadi bunlar bunu isterken, bu azaba meydan okurken, azapta tereddüt taşıyorlarken Allah'ın buna gücünün yetmeyeceğini mi zannediyorlardı? Veya Allah'ın onlardaki bulunan bazı değerden dolayı onları affedeceğine mi inanıyorlardı? Yoksa bu gelen azap ne olursa olsun biz bu azabı reddederiz, püskürtürüz, başımızdan savarız diye kendilerine mi güveniyorlardı? İşte geldi, hadi buyurunlar. Bundan önceki bahsi geçen kıssalarda, bu sure içerisinde bu şekilde azap edilen, 5-6 tane kavim gördük. Hiç birisi ne yapabildi? Bırak bir şey yapalım. Parmağımı oynatabildim mi? Hasbunallah ve ni'mel vekiil. Peki devamında eferayet immettanahum siniin. Allahü Teala birçok yerde bunu ispat eder. Yani onların yalancı olduğunu, iddialarında samimi olmadıklarını ispat eder. Burada da gene o ispattan bir kısım. Diyor ki, ne dersin? Biz onları senelerce faydalandırsak yani onlara mühlet istemesine mühlet versek tamam size şu kadar mühlet desek süre tanısak tüm mecaehum mekanu adun sonra da onlara vaat edilen şey onlara gelse gene gelecek gene aynı haller üzere devam edecekler ma aghna am onların bu süre vererek faydalandırdığımız şeyler onların faydalandığı şeyler onlardan gene bir şey kaldırmayacak yani onlara süre verilmesi Yani onlardan bu azabı kaldırmayacak, engellemeyecek. Çünkü bu onların sünneti, kalbi etmiş bir insanın inkar etmişse bir kısım daha buraya giriyor. Ayette buna işaret yok ama tecrübeler ve başka naslar var. Kalbinde Müslümanları tekfir fitnesi girmişse birisinin kalbine, tekfir yani kafirliğine hüküm veren olayı. Girmişse bunlar kolay kalıp kolay bu işten sıyrılamıyorlar. Fırtına estirilenlerde başlanır bela musibet çok ciddi musibet gelse bile seyrelmiyorlar. Mesela Kur'an-ı Kerim'de gene örneği var bunun. Allahu Teala diyor ki onlar denizi açsalar. Böyle güzel güzel yumuşak rüzgarlarla deniz yara yara giderken Allahu Teala onları bir yakalasa. Şiddetli fırtınalarla efendim büyük dalgalarla onları sarssa. Yani onların bir esamesi gücü yetkisi olmadığı onlara bir fark ettiriz allah Teala. Hmm. Ne derler? Bütün şirk koştuklarını terk ederler. İhlasla, samimiyette Allahu Teala'ya dönerler. Evet. Şayet evet. bizi evet. buradan kurtarırsan bu halden şöyle olacağız, böyle olacağız diye böyle olmadık şeyler söylenir. Evet. Yeryüzünün en şirkte, küfürde, azgın toplumu iken en muttakileri ya söz verirler. Sonra evet. Allah onları karaya çıkardığı zaman eskerler. E esker, e esker e yani, Sanki o denizin ortasında Aciz bir kulmuş değil de sanki yeryüzünün yaratanlarmış gibi karaya ayak basınca kendilerine güvenli hissederler. Aynı küfürlerine devam ederler. Çünkü kalp küfür etti mi, küfürü özümsedi mi, Allahu Teala'nın ifadesi küfür kalbe girdi mi artık çıkmaz. Küfür niye bir kişinin kalbine girer? O inat etmiştir. Hakkı reddetmiştir. Ayak diremiştir. Kibirlenmiştir. En büyük hastalık bu. Kibirlenmiştir. Yeryüzünde vuku bu bulan en büyük hastalık kibirden kaynaklı. Kendini büyük görmekten, başkalarını küçük görmekten. Bundan dolayı olsa gerek ki, kibirlenen bir insan cennete giremez diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü kibir, yeryüzünde çok büyük mefsedetlerin, belaların kapısına açan bir hastalık. Bunu reddetmeden allah Teala diyor ki, insanoğlu kendisine bakmaz mı? Atılmış bir sudan yaratılmış. Atık atık. Yani insanın tiksindiği adını anmadığı veya vücuduna değdirmek istemediği bir neden yaratılmış? Sudan yaratılmış. Yani bundan yaratılmış bir kul kendisi nasıl büyük görevdir? Büyüklenmemek, mütevazi olmak Müslümanın şehrlerindendir. Çünkü büyüklük hastalığına yakalanan kimsenin de ayaklarının nerede sebat edeceği, nerede duracağı kestirilemez. Allah mamaza buyursun. Evet bu insanları bulundukları hal üzere sebatkar kılan şey, onların küfrü sevmeleri ve küfrü de ısrarcı olmaları, inatkar olmalarıydı. Onlar helak ediliyorlar. Onlar gibi nicelere helak edildi. Bundan sonra nicelere helak edilecek. Gerek şahıs bazında, gerek toplum bazında. Onların bu helaklarının sebebi ne peki? Ayette gelecek. İnzal edicilere kulak vermemeler. İnzal ediciler, ikaz edicilerin, ihkaz edicilerin, ihkazına önem vermemeleri, değer vermemeleri. Bunu işaretler tarzı Allah Teala diyor ki ve ma ehlik namin gariyetin illa lehamunzirun Biz münzirler, ihkaz ediciler, uyarıcılar olmak olmaksızın hiçbir beldeyi helak et. Hiçbir beldeyi helak etmedi. Bunun benzeri İsra Suresi'ne görmüştük. Ne diyor Allah Teala orada? Ve ma kunna muazzibina hatta nebe'a Biz resul göndermeden hiçbir beldeyi azap ederek helak etmeyiz. Mutlaka resul, elçi, ikaz edici olacak. Kasas suresi 59. ayette de biraz daha izah eder tarzda buyuruyor ki Allahu Teala bu hussta dinerek Ve mekan rabbuke muhlikani qura hatta yabase fi ummiha rasulen yetlu alehim Senin Rabbin o şehrin ana noktasına, bölgesine yani şehrin göbeğine bir resul gönderinceye kadar ve o Resul de onlara bizim ayetlerimizi okuyuncaya kadar beldeleri helak edici değildir. Belki köylere ulaşmayabilir Resul. Belki uzak mahallelere gitmeyebilir ama şehrin göbeğinde mutlaka bir Resul vardır ve o Resul elçi yani. İkaz edici davetçi vardır. O Resulü göndermeden allah Teala ne yapmaz? Azap etmez. Zikrâ ve mâkunnâ zalimin. İşte bu bir öğüttür, hatırlatmadır. Ve biz zalim değiliz. Yani ikaz etmeden Helak eden zalimlerden değiliz. Allah ikazı gönderir, davetçi gönderir. İyice anlar, görür. Küfreden bilerek, kalbi kastederek küfreder. İman eden de bilerek, kastederek iman etmesi gerekir. Bundan dolayı iman ettim demekle olmaz işler. İmanın gereğini öğrenecek, ibadetin dayanaklarını öğrenecek, ruhunu öğrenecek, ahlakın dayanaklarını öğrenecek öğrenmeden olmaz. Yani atadan, babadan, dededen işitmekle, duymakla veya sadece hutbelerden, minberlerden duyduğuna yetinmek olmaz. Yetmez çünkü. Müslümanın daha duyarlı, daha gayretli olması gerekir. En azından televizyona ayırdığı vakti dinini öğrenmek için harcaması gerekir. En azından sosyal medyaya ayırdığı vakti dinini öğrenmesine ayırması gerekir. Çünkü Allahu Teala bu kitabı Sadece bilenler okusun değil. Veya cenazelerde, düğünlerde yemekten önce meze olsun diye de değil. Mülakas ne işin indirdi? Zikir, öğüt, nasihat de Ben Yani okuyacaksın, nasihat alacaksın, doğru yola ulaşmana vesile yapacaksın. Bu kısımdan sonra Allahu Teala'nın girdiği bir başka husus, Mekke müşriklerinin bir iddiasını reddedecek tarzda. Onlar diyorlardı ki buna şeytan inmiş. Şeytanım, şeytan getiriyor bu vahyi. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki Allahu Teala vema'atinezzeletihi şeyatiin. Onu şeytanlar indirmedi. Yani Kur'an'ı Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şeytanlar indirmedi. Ve ma yembagilehum, ma yestatî'ûun. Onlar için bu uygun olmaz. Yakışmaz ve onlar ona güç de yetiremezler. İnnehum annessem aleyhi Şüphesiz ki onlar azledilmişlerdir. Duymaktan, işitmekten. Uzaklaştırılmışlardır. Bir iddiayı Allahu Teala reddetti. Ona bu söylediği şeyleri şeytanlar indiriyor. Şeytanlar ilka ediyor, atıyor, öğretiyor iddiasını. Onu şeytanlar indirmemiştir. Şeytanların Kur'an'ı indirmeleri de uygun değil, yakışmaz zaten. Bunlar ehil değiller ve ona güç de yetiremezler zaten. Çünkü onlar ne yapmışlardır? vahyi işitmekten engellenmişlerdir. Şeytanlar, yani kafir cinler vahyi işitemezler. Bunun benzeri Haşr suresinin 21. ayet. Lev enzelna hâzel kur'âne ala cebelin. Şayet biz bu Kur'anı bir dağa, bırak şeytanı, bir dağa indirseydik le raeytehu haşi'an, mutesaddi'an min haşyetillah. Elbette ki o da Allah'ın haşyetinden dolayı ne vardı? Kuşluğu duyarak, boyun bükerek dağılır gider. Öyle vahye sırt verebilmek, vahye kaldırabilmek dağın işi değil. Bırak şeytanın işi olsun. Yani Allah'ın düşmanı, dinin düşmanı, varlıklar olsun. Bunu ifade eder. Açıklar tarzda bir hadis geldi aklıma şimdi. Sahabe diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy geldi. O esnada onun dizi benim dizimin üstündeydi diyor öyle bir ağırlık çöktü üzerine diyor onun dizinden dolayı bacağın koptu zannettim diyor. Yani Allah'ın peygamberleri dışında buna tahammül edebilecek birisi yok. Onlar bunu bilmeden, bunu kavrayamadan şeytanlar getiriyor canım diyorlar. Halbuki Allahu Teala şeytanların, kafir cinlerin buna ehil olmadığını zaten beyan ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Gene Mekki surelerde, bu surenin olduğu gün Mekki surelerde. Bakın. Cin suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Burada buyuruyor ki Allahu Teala ve annâ lemesnâ's semâ' fe bejetnâha amûniyet harasen şedîde ve Cinlerin sözünü aktarıyor Allah Teala. Diyor ki cinler bizler semayı yokladık baktık semayı. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den önce cinler semaya üst üste çıkıp vahiy dinliyorlardı. Ancak Aişe gülsem geldikten sonra artık dinleyemez oldular. Engellenmeye başladılar. O zaman kendi aralarında soruyorlar ya ne oluyor ya? biz çok rahat çıkıyorduk iniyorduk alıyorduk bir şeyler. Alamaz oldu. Engelleniyoruz. Ne oluyor? Diyorlar. Sonra son peygamberin, hak peygamberin dünyada görevlendirildiğini öğreniyorlar. Ondan sonra da daha bir çıkamıyorlar. Bu ayette de diyor ki biz semayı göğü yokladık da onu bekçileri olan, kuvvetli bekçileri olan ve alev hüzmesi olan, ateş parçaları olan bir halde bulduk. Yani bizi gözet diyor. Nerede bizi görürse o ateş hüzmeleri ve bekçi görevli melekler bizi tar ediyor, kovuyor. Şeklinde bulduk diyorlar. En كُنَّا نَقْوُدُ مِنْهَا مَقَادَ Bizler eskiden kulak vermek, vahyi duymak için bazı oturma noktalarına oturuyorduk. Hemen يَسْتَمِيَ الْعَا نَيْجِدْ لَهُو Bizden her kim kulak verse, kulak vermeye çalışsa, tekrar o vahyi eskisi gibi dinlemeye çalışsa, onu gözetleyen bir ateş görüyor artık, ateş buluyor. Ateş onları o dinlemekten, vahyi dinlemekten men ediyor, engelliyor ve devamında da ve en nala nedri şerrun uride bimen fil ard em irade muhum ve bizler bu vahiyi istemediğimiz için yerdeki insanlar hakkında bir şer mi dileniyor Allah tarafından bir şer mi isteniyor hükmediliyor veya bir hayır mı isteniyor bilemiyoruz artık anlayamıyoruz. Eskiden öyle değildi ama. Eskiden olan şey Buhari'de gelen hadiste izah edildiğine göre eskiden cinler ifadesiyle parmak şöyle açıyor. Üst üste binerlerdi diyor. Ta gökyüzüne kadar uzanırlardı. Gökyüzünde de Allahu Teala'nın vahyini alıp görevli diğer meleğe aktaran, o da diğer meleğe aktaran şeklinde bir silsile var. O silsilesi esnasında kulak veren, vahyi kapan, alan ve yeryüzündeki kahinin, medyumun kulağını fısıldayan cinler vardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam görevlendirildikten sonra Resul olarak artık bu engellendi çok azını hissediyorlar, alabiliyorlar. Daha fazlasına güçleri yetmiyor. Bazen, Allahu Teala imtihan gereği, yeryüzündeki insanları imtihan etmek istediği zaman, şu üst üste bilen cinlerden bazılarına işittiriyor, diğer bazılarını yakıyor. O de yere inip hemen yerdeki kahinin, cinci hocaların kulağına bunu fısıldıyor. Onlar da, peygamberimizin ifadesiyle anlatıyorum. Onlar da bu Vahiyden aldıkları bir tanenin yanına yüz tane daha yalan katıyorlar ve insanlara aktarıyorlar. İnsanlar onları dinliyorlar. Başları sıkışınca onlara mürazalet ediyorlar. Onların söylediği yüz tane yalan hiç önemsemiyorlar da vahye uygun olarak söylediği bir şeyi vuku bulunca haa falanca hoca demişti falanca gün filanca yerde şöyle bir olacak diye bak oldu gördün mü? Doğru söylemiş derler. Diyor. Kim söylüyor bunu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Günümüze de işaretliyor bu aynı zamanda eskiden gökyüzü yol geçen hanı gibiydi. Bütün cinler oradan haber kapabiliyorlar. Meleklerin konuşması esnasında. Bunu da ifade eden bir hadis var ona değiniyorum. Ondan sonra tekrar döneyim buraya. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala yeryüzünde bu kul bulacak bir husus hakkında kelamda bulundu mu onun sesini işte en yakındaki melekler korkudan bayılırlar. Ayıldıktan sonra sorurlar Rabbimiz ne buyurdu? Onlar da ki, hakkı buyurdu. Şudur şudur. Oradaki Allahu Teala en yakın melekler diğer aşağıdaki melekler. Aşağıdakiler, aşağıdakiler, aşağıdakiler, aşağıdakilere ta ki görevli meleğe bunu aktarıncaya kadar der ki Rabbimiz şöyle buyurdu. Rabbimiz şöyle buyurdu. Mesela örnek verelim. Rabbimiz şu gün şu saatte İstanbul'da deprem olmasını takdir etti. Veya falanca yerde bir tren kazası olmasını takdir etti. Veya filanca kişinin efendim hastalanması takdir etti. vahiy görevli meleğe aktarılıp da o görevli melek de işini yapacakken eskiden cinler çok kolay ne yapardı? Böyle vahy öğrenirlerdi ve yer adeta gökteki vahyin müzümlerin arasında dolaştığı bir habere dönüşürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelince bunu engelledi Allahu Teala ve imtihan için sadece bir kısmını çok az bir kısmını duyabiliyor cinler. O da yerüzündekiler imtihan olacaklar. Yani Allahu Teala gaybı hiç kimse bilemez Allah'tan başka. Hükmüne inananlar ve inanmayanlar ortaya çıksın. Diye imtihan ediyor kullarını. Bundan dolayı büyücülere, cincilere, efendim, medyumlara, kahinlere gitmemek şeriat yapılmış. Gidersen, onlar tasdik edersen Muhammed'e indirilen sallallahu aleyhi ve sellem kelamı ne yaparsın? İnkar. Çünkü Allahü Teala bu, bu kelamdan ne buyuruyor? Gaybı kim bilir? Sadece Allah bilir. Halancı'ya gidip o da biliyormuş dersen, sen bu hükmü inkar etmişlerdir. İmtihan gereğidir o cinlerin çok basit haberler alabilmeleri. Burada allah Teala onu beyan ediyor. Ne dedi? Bir, şeytanlar indirmemiştir. Bunun birinci sebebi, şeytanlar indirmeme sebebi, onlar buna uygun değiller. Çünkü vahyi kim indirir? Allah'ın en seçkin kulları indirir. Cebrail aleyhisselam indir. Birincisi, cinler buna ehil değiller. İkincisi, güç yetiremezler. Çünkü Allah'tan alacak, onu ilgili yerlere tebliğ edecek için Allah'a çok yakın olmak lazım. Kafirisine böyle bir şey mümkün değil. Buna güç yetiremezler Üçüncüsü de onlar bundan işitmekten, kulak vermekten ne yapmışlardır? Allah konummuşlardır, azdetilmişlardır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve isaret vermemişlerdir. Dolayısıyla bu hüküm yanlıştır. Yani Muhammed'e şeytan vahide bulunuyor. O getiriyor. İddiasını Allah-u Teala ne yapmış bulup bir şekilde reddetmiş, geçersiz kılmış oldu. Öyleyse ne? فلا تدعو من الله إلى آخرة فتكون من المعذبين Öyleyse sen Allah ile beraber başka bir ilaha dua edip tapınma yoksa azap verilenlerden olursun. Çünkü bunlar şirktir. Şirk işleyen kimse azaptan kurtulamaz. O şirkini terk etmediği o hal üzere öldüğü sürece azap devamlıdır. Orada devam eder. Öyleyse Allah ile beraber başka bir ilaha, sahte ilaha tapınma, dua etme, kulluk yapma. Diyor. Peki bu sözü kime söylüyor allah Teala? Sen diyor. Kur'an'ı indirdiği kimseye. Yani Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Allah'ın Resulü Allah'a şirk mi koşar? Hayır. Mümkün mü böyle bir şey? Hayır. Peki bu hitap niye ona acaba? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seçilmiş bir kul olmasına rağmen kuldur. Kulluktan daha yüksek mertebede değil. Dolayısıyla kitaplardan peygamberler de sorumludur. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine indirilen Kur'an hükümlerinden sorumludur. Dolayısıyla o da bu hükümlerin muhatabıdır. Seçkin kul olmasına rağmen burada şuna işaret var. Nasıl İsa aleyhisselam efendim yüceltinerek ilah makamına yükseltildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilah makamına yükseltilecek bir mertebede değildir İsa aleyhisselam gibidir diyor. O da çünkü haksız yere yükseltildi o mertebe. Yani ey Muhammed sen Allah'la beraber hiçbir ilaha tapınma yoksa azap edilirsin. Bu işi zaten yaparsın değil. Zaten yapmazsın da gene de yapmaman gerektiğini bil. Bir İkincisi Kur'an-ı Kerim'deki hitaplar bazen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsına ve onun şahsına tüm ümmetine yöneliktir. Bazen de ümmete yöneliktir. O ümmete yönelik kitaplar da Resulullah sallallahu aleyhi ve bağlar. Çünkü o da bir kul. Seçkin kulu Habibi, Halili yani en seçkin kulu ama kul. Bazen hitap böyle insanlara da olsa, sıradan insanlara. O ondan Aleyhisselatü Aleyhisselam sorumludur, mükelleftir. Peygambere hitap edildiği zaman da ondan da bir sorumluyuz. Çünkü ayrımız gayrımız yok kulluk hususunda. Mükelleflik hususunda ayrımız gayrımız yok. Yeryüzünün en değersiz kuluyla en değerli kul arasında mükellef sorumluluk hususunda bir ayrımız gayrımız yok. Mertebe fark var ayrı. Devamen diyor ki Allah ile beraber başka bir ilaha tapınma. Dua etmenin sonunda ve en enzir aşiretekel akrabiyyin. Yakın aşiretini de ikaz et. Akraba olan soyunu da ikaz et uyar. Bu ayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neye başlamıştır? Akrabalan vermiyor. Akrabalan vermiyor. Ondan önce ne yapıyordu? Gizli yapıyordu davetini. İnsanların azabından, cezalandırmasından veya öldürülmekten, şehir dışına kovulmaktan, tadılmaktan endişeleniyordu. Ve davetini gizli ekiyordu. Ta ki insanlardan seni Allah korur. Manasındaki maide suyeti <gülüyor> ayet ve yakın akrabanı ikaz et ayetiyle beraber artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davetini açıktan yapmaya başladı. Ve bunun akabinde de Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın aktardığına göre şunu yaptı. Safa tepesine çıktı. Yakın akrabalarını uyar ayetinin Devamında Kureyşlere seslendi. Tüm Kureyş ahalisine seslendi. <Gülüyor> Kureyş e, büyük bir kabilenin ismi. Hepsi oraya toplandılar. Yani her kabileden birer ikişer kişi e, oraya toplandılar. Kendisi gelemeyen elçi gönderdi. Aracı gönderdi. Muhammed ne diyecek bakın diye. Yaklaşık <Gülüyor> 40-41 kişilik bir elçi grubundan bahsediliyor hadislerde ve tefsirlerde. Onlara Genel ve özel davette bulundu. Yani geneline de hitap etti. Şahsen özel olarak da hitap etti. Dedi ki ey Kab bin Nüey kendiniz ateşten koruyun. Kureyş'in bir kolu. Ey Mürre bin Kab oğulları kendiniz ateşten koruyun. İkinci kol. Devamen, ey Abdüşşans oğulları kendiniz ateşten koruyun. Sonra ey Abdümenaf oğulları kendiniz ateşten koruyun. Ey oğulları kendiniz ateşten koruyun. Kurtarın. ''Ey Abdülmuttalip oğulları kendinizi ateşten koruyun, kurtarın.'' dedi. Bu Kureyş kabiresi içindeki soyuları tek tek ziklettikten sonra kızına döndü. Kız o zaman gencecik, körfe bir hanım kız. ''Ey Fatıma kendini ateşten kurtar.'' dedi. Devamında başka lafızlarda ''Ey Resulullah'ın halası Safiye kendini ateşten kurtar, koru.'' dedi. Çünkü... Allah'ın azabı gelirse size yarın benim size hiçbir faydam olmaz. Şu var ki sizinle benim arasında bir akrabalık var. Onun gereğini ben yerine getirir, saygılıyım yaparım. Ama onun dışında siz iman etmez iseniz, benimle akrabalığınız ne kadar yakın olursa olsun, benimle muhabbetiniz ne kadar sıcak olursa olsun, benim size bir faydam olmaz kendinizi kurtarma ateşten dedi. Çünkü bu hal üzere yaşarsanız ateşe gideceksiniz. Bu hal sizin ateşte ebedi kalmanızı gerektiren bir haldir. Bu hali terk edin, kendinizi ateşten kurtarın diyerek ilk davetini yaptı. Sonra teferruatlara girmeye başladı. Ayrıntıya girdi. Neyi terk etmelere gerekiyor? Neye inanmalara gerekiyor? Neye tabi olmaları gerekiyor? Onları tek tek, ev ev, şahıs şahıs, kabile kabile, efendim gece, gündüz, bayramda, seyranda bırakmaksız. Ta ki 10. yılın sonunda kendisi or, orayı terk etmek zorunda kalınca Mekke'yi terk etmek zorunda kalınınca kadar. yakın aşiretinden başlamak üzere tüm Mekke ahalisini ve bayramlarda, seyranlarda, ticaret kervanları dahil olmak üzere Mekke'ye harici yerlerden gelen insanları hakkıyla davet etti. Devamında diyor ki Allahu Teala insanları davet et bunlardan iman edecekler de olacaktır. İman etmeyecekler olacaklardır işaret ederek La girdi cenahı kelimenin müminin iman eden sana tabi olan kimselere de kanadını yay, ger indir. Kanadı yaymak bir mecazdır, mecaz ifade. Yani aslını ifade etmez. Kanadı yaymak demek değildir kanadını. Gel şefkat et, merhamet et, iyilik et, hanım yumuşak davran, güzel hitapta bulun, sevgi sözleri söyle. Onlara güzel ahlakla muamele et. Onları koru, koruman altına al. Onlara güzel davran. Dır. Kime? İman eden kimseler. Devamındaki ayet: "Fein asam ke fequl inni beri'u mimma ta'malun." Şayet bu sana iman eden müminler sana isyan ederlerse, onlara de ki: "Muhakkak ki ben sizin yaptığınız şeylerden beriyim." Eğer iman edenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir hususta isyan ederlerse, yani onun bir emrini yerine getirmezlerse veya sakın dediği bir şeyden sakınmazlarsa olmaz mı böyle şeyde? ne olduğu da her şey olur. O zaman ne yap? Onları tardet, Kovala. Rezil rüsva et. Onlar etrafından uzaklaştır demiyor. Ne yap? Sizin yaptığınız bu iş isyandır. Bu isyandan beni bereyim, beriyim, uzağım de. Kardeşler çünkü Rasûl'e isyan Allah'a isyan. Bunu da Allah'ın Rasûlü'nün beyan etmesi gerekir. Yani bu yaptığınız bir isyandır. Rasûl'e isyan etmek büyük bir iştir. Allah'a isyan etmek mesabesindedir. Bu yaptığın işten emberiyim. Ama siz kötüsünüz, siz cehennemliksiniz diye onları kovma. Ne yap? O kötü işi onlara beyan et. Mekke'de inen surelerdeki hükümler bunlar. Şura suresi Mekki bir suredir. Allah'ın elçisi İman edenlere yumuşak davranmakla, şefkat kanadını germekle, onlara güzel ahlakla muamele etmekle emrolunmuştur. Peki Alimran suresindeki bir ayette bunun da Allah Resulü tarafından yerine getirildiği, hakkı verildiği de aşikardır. Diyor ki allah Teala, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَلْلَهُمْ Sen Allah'tan bir rahmet olmak üzere onlara lintelehum, yumuşak davran. Velâkum tefazzan velizân galiblen faddû min havlik. Şayet katı katı sert olsaydın sen etrafından dağılır giderlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman edip de onu terk eden, yüzüstü bırakan çok nadir birkaç kişi dışında olmamıştır ömrü boyunca. Onun en aşikar örneği var. Hayırla yad etmek adına hem de kız sağ olsun. Zeytin Harise. Kimdir bu sahabe? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın kölesi. Zamanında bir belde de köle yapılmış, köle pazarında satılmış. Aleyhisselatü vesselam bir şekilde gelmiş. Nasıl geldi kısmı hatırımda değil şimdi. Ama peygamberin kölesi. Ona iman etmiş. İman edince özgürlüğüne kavuşmuşlar seyirat. Onu azat etmiş. Özgürlüğüne kavuşmuş. Şu an artık özgür. Dilediği gibi davranabilir. Zeyd bin Halise'nin de ailesi senelerdir onu arıyor. Bir şekilde izini bulmuşlar. Gelmişler Mekke'ye. Onunla konuşmuşlar sarılmışlar, kucaklaşmışlar. Senenin özlemi var, hasreti var. Oturmuşlar, dertleşmişler, ağlaşmışlar, dinlemişler birbirlerini. Ondan sonra demişler ki, hadi gidiyoruz. Nereye? Göldemize. Ben gitmem demiş. Ben gitmem. Ya, baban, annen, akraban, soyun, nesivin bu. Seni senelerdir arıyorlar. Sen niye gitmiyorsun? Senin bu bir şey yok. Buradan özgürsün, özgür olmuşsun. Azat edin misin? Diyor ki ben bu adamla öyle şeyler gördüm ki onu bırakıp gitmem. Ki o Zeyd bin Harise Aleyhisselatü Vesselam onu o kadar çok seviyor ki evlatlığın yasaklanmasından önce bu diyor Muhammed'in oğlu Zeyd'dir diye evlatlıka dönüyor mirasçımdır diyor. Yani ben ölsem benim mamam mirasçı olacak kimsedir bu diyor. Evlatlık işi yasaklanmadan önce. Ondan dolayı ona Zeyd bin Muhammed diyorlar. Zeyd bin Harise demiyorlar. Muhammed'in oğlu diye biliniyor. Mekke ahalisi içinde. Ben bu adamda öyle şeyler gördüm ki bırakmam. Dünyaya değişmem bu adamdı. Terk etmem. Ayrılmıyor yani. Terk etmiyor onu. Onun oğlu Usame Fadilant, o da çok sevilen çok değer verilen birisi. Ve bu insanlar zannediyor musunuz mu? Çok yakışıklı çok güzel çok böyle hoş görünmüş değil. Zenci yani insanların değer vermediği bir vücut yapsa sahip. Ama hmm. Allah'ın kulu. Öyle değerli kullar ki Allah'ın Peygamberi yanında en seçkin, en değerli kimler var desen ilk sırada söyleyecek. Şunu söylemeye çalışıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iman edenlere öyle güzel davranmış, öyle ker olmuştur ki ama hiçbir kimsenin hatasını hoş görmeden. Hataysa hata o hata dile getirilerek ama o hatadan da oyunu kınamadan. Yani yapılan hatayı kınamış hata edeni kınamamıştır. Yapılan hatayı bertaraf etmiş hata edeni saf dışı etmemiştir. Yani allah Teala, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e nasıl öğretmişse iman edenlere davranış şeklini o şekilde davranmış ve onun etrafında bir şekilde onun e, çekim alanına giren kimse çıkmamıştır. Kendi isteğiyle çıkmamıştır. Bu bizi hangi açıdan ilgilendiriyor? Onun örnek adamlar. alma hususunda da ilgilendiriyor. Deniyor ki albine tarafından Allah'a ve Rasulüne iman edip Allah'ın peygamberine uyduğunu, onun peşinden, izinden gittiğini söyleyen bir kimse, nasıl olur da Müslümanlara katı davranabilir? Nasıl olur da Müslümanlara sert tabiatlı olabilir? Nasıl onlarla kavga edebilir? Nasıl kötü ahlakla muamele edebilir Müslümanlara? Veya nasıl onlara yük olur? Veya kanunu döker, malını gasp eder, ırzına tenezzül eder. Bilakis, müminlerden Müslümanlardan bir kimse zarar görse, bir kötülük yaşasa, bir ziyanıyla karşılaşsa, öfkelenip irtibatını kesemez, edepsiz iş davranamaz. Özür dileyip e, hatasında kusurunu ısrar etmez ise onu affetmemezlik, ona yumuşamamazlık hiç yapamaz. Bundan dolayı Resulullah Sallallahu Aleyhi diyor ki, özür dileyen özürünü kabul edin. Özür dilemişse bir kul, bir insan sizden onun özrünü kabul edin. Artık bahane aramayın. Yoksa çok kırıldıydı mı çok şu bahane aramayın. Özür dile, hata ettiğini kabul etti mi? Senden bağışlama dedim onu affedin. Onun özrünü kabul edin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ara bulmaya ve ara buluculuk yapmaya da çok değer veriyor İslam diye bundan dolayı. Üç günden fazla küs kalmama, ara buluculuk yapmaya da büyük değer. Çünkü ara buluculuk yapmak büyük kazanç arayı bozucu işlerde bulunmak, onun için laf götürmek mesela, o da büyük zulümlerden haksine kadar kötü davranışlardan birisi. Evet, bu vesileyle de biz bu güzel ahlaklı davranışa bir daha işaret etmiş olalım. Kur'an-ı Kerim bir bütündür çünkü. Orada itikad da vardır, muamelat da vardır, ibadet de vardır, ahlak da vardır. İşte o güzel ahlakı emreden, tavsiye eden hem de şiddetle emreden Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında ayetlerden birisinde bu şekilde görmüş olduk. Yani müminlere, sana ima edenlere karşı ne yap? Merhamet, şefkat kanadını yay. Onlara yumuşak, güzel, ahlaklı, müsamahakar davran. Hata derlerse de o hatalarına dikkat çek. Onlarla irtibatı kesme. O hatayı dikkat çek, o hatayı beyan et. Hata olduğu anlaşılsın. Ve tevekkel azizir rahim Ve sen bu şekilde de Aziz ve rahim olana tevekkül et. Aziz yani mutlak güç sahibi, otorite sahibi, yetki sahibi, rahim ise çok şefkatli, merhamendir. İtikat girdi devreye. İyi itikat. Az önce güzel ahlak şu sana itikat girdi. Sen Allah'a tevekkül edersen, yani tedbirini alıp işini Allah'a dayandırır, ona güvenir, ondan istersen başkasında değil, o zaman ne yapar? Aziz ve rahim olan Allah tevekkülün gereğini yerine getir. Seni ortada bırakmaz. Seni başkasına muhtaç etmez. Evet, bu da itikattır. İnançtır. Tevekkül bir ibadettir. Sadece Allahu Teala yapılır. Kimseye sırt dayanmaz. Ne anaya, ne ataya, ne arkadaşa, ne eşe. İşleri havale etme hususunda, neticeyi bekleme hususunda kime? Sadece Allah-u Teala'ya tevekkül edilir. Sırt dayanır. Tabii ki tedbir almakla beraber. Ve girişinde bulunarak gerekli adımlar atmakla beraber. Ki <gülüyor> ki o seni kıyam ettiğin, namaza kalktığın zaman gece namazıdır burada namaza kalktığın zaman seni görendir. ve tegallübeke <gülüyor> fissacidin secde edenlerin arasında dolaştığın zaman da seni görendir. Yani ona tevekkül et, işini ona havale et <gülüyor> o seni gece gündüz her halinde zaten görüyor, senden haberdar. Tevekkülü gerektirecek ustadan birisini de Allah'u Teala beyan ediyor. Yani sen her halinden haberdar her durumda seni görüyor. Diyor. Bunu beyan ederken de mesela sokakta yürürken veya yatağında uyurkene işaret etmiyor da neye işaret ediyor? Namaz kılmana işaret ediyor. Çünkü kardeşler namaz her ne kadar biz bu faydalar tespit edemesek de kul için muazzam bir sığınak. Ve Allah'ın sevgisine yaklaştıracak çok büyük bir iş. Her ne kadar biz bunun hakkını, gereğini Yerine getiremezsek ve faydalarının farkında olamazsak da. diyor ki âlimimiz namaz kişiye diğer işler için yardımı garantiler kimin yardımını Allah'ın yardımını garantiler ne güzel bir ifade kişi namazıyla diğer işler için namazla yardım kazanır yardım elde eder Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan dolayı sıkıştığı daraldığı zaman yani bir işten çıkamaz hale geldiği zaman ne yapardı? Namaz. Namaza müracaat ederdi. Sayinimus sabr <gülüyor> ve sala Makraa Suresinde. Sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Nasıl bir insan sıkış zaman ey Allah'ım yetiş, yardım et der, dua eder, sen sabrederek ve namaz kılarak da yapabilirsin Çünkü ki en büyük yardım isteyenlerden birisi sabır, diğer de namaz kılmaktır. Allahu Teala namazın büyüklüğüne bu şekilde işaret ediyor kıyam ettiğin zaman ve secde edenlerin arasında bulunduğun zaman, dolaştığın zaman seni görendir derken Allahu Teala devamında da diyor ki innehu ve semi ulenihim. Şüphesiz ki o kusursuz bir ilim sahibidir ve kusursuz işitendir. Ona hiçbir söz, ses karışık gelmez. İşitmediği bir ses olmaz. Bilmediği bir durum da sözü. Evet. Hel Size şeytanların kime indiğini haber vereyim mi? allah Hani simdi var ya şeytanlar Muhammed'e iniyor ve ona Kur'an getiriyorlar. Bilakis şeytanlar kime iner? Kime musallat olur? Kime haber getirir? Onları ben size haber vereyim diyor Allah Teala. Tenezelu ala kulli efakin etiim. O şeytanlar her yalancıyı, iftiracı, günahkar kimseye inerler. Kim yaz bu da işaretlerine? Birinci sırada kahinler, falcılar, medyumlar büyücüler yani cinci hocalar birincisi de onlar ener bu şeytanlar zannetmeyin ki bunlar hoca kılığında hoca kistesinde bunlar efakin esiyim efah çok yalancı iftiracı esiyim günahkar niye çok yalancı dedi ya Rasulullah sen diyorsan veyanetti ya vahiden katlar bir şey yenen kaç tane daha katarlar yüz tane var birin yanına yüz katarlar buna yalancı denmez mi? Bir tanenin yanına yüz tane daha yalan katana yalancı denmezse de başka ne denir? Çok yalancılar bunlardır ve esim, günahkar. İşleri güçleri zulüm, haksızlık, Allah'ın dinini alay etme ve Allah'ın yasakladığı işlere yönelmektir. Yulgûne's-semme ve ektharuhum kadibun. Onlar gökten kapılan vahye kulak verirler, kulak kabartırlar ve onların çoğu yalancılardır. Halbuki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle değil yani onların öyle bir iddiası vardı ya şeytanlar vahiy getiriyor diye söz getiriyor diye. Belki onların halleri belli onlar yalancı ve günahkar. Resulullah Sallallahu Aleyhi ise ne bir tezat var, ne bir yalancılık var, ne de böyle bir haram iş var. Nasıl böyle bir adamı o diğerlerle bir tutarsınız diyor Allah Teala. Bunu ondan dolayı söylüyor. Resulullah Sallallahu Aleyhi öyle değildir. Bundan sonraki ayetlerde de şuna işaret diyor Allah Teala. Resulullah Sallallahu Aleyhi şairdir diyor. Şair, şiir zikreden, dile getiren. Bunu neden söylüyorlar? Ayetlerin sonları ne, bakar mısınız? Hiçbiri bilemez mu? Uyum dediğimiz, redif dediğimiz şey var. Kafiyeli de ayet sonları bakıyor musunuz? Hiç dikkat ediyor musunuz? İstisnalar dışında hep kafiyelidir. Şiir gibi. Yani şiiri andırır. Bir cümle tam bir cümle vardır. Ama sonları hep kafiyelidir. İyi şair. Kafiyesi çok olandır. Mana bütün içerisinde kafiyesi ne kadar çoksa o iyi bir şairdir. Zaten şairler de dili en iyi kullanan şahıslar. Genelde. Bir dil en iyi o dilin şairleri kullanır. Şairin ehil oluşu da yazdığı şiirlerdeki kafiyeyle uyarlıdır. Ondan dolayı diyorlar ki Muhammed kafiyeli birbirine uyan ayetleri getiriyor. Dolayısıyla bu şairdir diyorlar. Allahu Teala da bunu Redsa dediğinde diyor ki ve veşşu arau yettebiuhumul gavun şairlere gelince onlara ancak azgınlar haktan uzaklaşan sapıklar uyarlar. Şairlere kimler uyarlar? Gavun sapıklar, haktan yüz çevirenler efendim azgınlar uyarlar. elem tera ennehum fi kulli vâdiyihîmûn sen onların şairlerin her bir vadide. de serserice başıboş dolaştıklarını görmez misin? Ne yapar vadilerde bunlar? İlham ararlar. Bir şeyler yazınca ha ilham geldi derler yazarlar. Gelmeyince de bugün ilham alamadım derler. İlham beklerler. Dolaşırlar Ve bu işi yaparken serserice dolaşırlar. Bir iş yapmazlar. Bir faydalı işleri yoktur. Birisinin elinden tutmazlar. Ellerini kağıt, kalem dolaşırlar. <gülüyor> vadilerde dolaşıyorlar şunlar. Boş yerlerde, sessiz yerlerde. وَاَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ Ve onlar yapmadıkları şeyleri söylerler. Halkın sevdiği birisini kötülemek için onun yapmadığı şeyi dile getirirler, yapmış gibi. Veya yaptığı bir şeyi yapmamış gibi dile getirirler. Çokça şair vardır böyle. Şiiren meraklı olanlar ancak bunu bilirler. Sanki hayat faydalı iş o dolu denir. Şunu sevmiştir, bu iş yapmıştır, şuna yardım etmiştir, şöyle olmuştur, böyle olmuştur. Hiç asla asları yok. Sokaktaki serseriden ibaret bir şeydir aslında. Yapmadıkları şeyi yapmış gibi insanları kandırırlar. Şairlerin hali budur genel olarak. Bu şiir kötüdür manasına gelmez ama şiir işiyle uğraşan şairlerin geneli bu kısımdandır. İstisna bir kısım var o son ayette gelecek. Allahü Teala bu da şu aradı şairlere niye girdi? Aslında size şair değildir çünkü o serseri gibi solda baş başboş dolaşmaz, yalan da söylemez, yapmadığı bir şey yapmış gibi de dile getirmez. Efendim ona uyanlar da azınlık sapıklar değildir. Mülekiz aklı başında, e, oturaklı, değerli insanlardır peygambere, Es-selam'a tabi olan ona uyanlar. Gene bunu beyan eder tarzda diyor ki Allahu Teala Yasin Suresi'nde. Ve ma allemnahu'ş-şi'ra ve ma yem'a Biz ona şiir öğretmedik ve ona uygun da değildir. İnnehu illa zikrul lil O ancak ''Alemler için öğüttür, nasihattır.'' diyor Kur'an-ı kerim e. Yani Kur'an bir şiirdir iddiası, batıl bir iddiadır. allah Teala bunu birçok lafızla reddeder. Sonu kafiyelidir, redif vardır, uyarlıdır. Bu, alemlerin Rabbinden indiğini ispatıdır. Yoksa o dönemdeki hiçbir başarılı, becerikli şair, Kur'an'ın benzerini getirememiştir. insana getirebileceği şeyler değil bunlar. Yazabileceği şeyler değil. Aleyhisselatü Vesselam da bu şekilde Allah temize çıkartır. O bir şair değildir. Ona biz şiir öğretmedik. Zaten öğrettiklerimiz de şiir olacak şeyler değil. Şiir gibi ara, sıradan şeyler değil. Değerli şeyler. Öğüttür, nasihattir. Şimdi şairler deyince bütün şairler bu kısma girer mi? İstisna edilmediği sürece bütün şairler girer. Takvalı dinler olan da girer. Dinsiz, imansız olan da girer. Müşrik olan da girer. Fasık olan, olan da girer. Salih olan da girer. Şairler onlara gaviler yani azınlar uyar. Onlar vadilerde serseri başa başa dolaşırlar. Onlar yapmadıkları şeyler söylerler. Hükmüne bütün şairler girer istisna yapmaması. Halbuki biz Resulullah s.a.v'ın döneminde şairlik yapan Müslümanlar olduğunu biliyoruz. Mesela Abdullah bin Revaha, Hasan bin Sabit, Kâb bin Malik en meşhur, en bilinen şairlerdi. Hatta Hasan bin Sabit Müslüman olmadan önceki. Müşrikken Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok yer alayıcı şiirler yazan bir şairmiş. Diyor ki bir hadisinde bunların yaptığı bir ok gibidir diyor. Şairin sözü, edebiyatın baskın olduğu bölgelerde etkilidir. İnsanlar ona ittiba ederler. Etkilidir, ok gibi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı da bu diyor. Kötülüyor, reddediyor. Çeşitli ithamlarla onu yer alıyor. Ta ki Müslüman olduktan sonra bu sefer Aleyhisselatü Vesselam'ı savunmaya küfrü ve kafirleri hicvetmeye başlıyor. O da yap bu şekilde devam et. Sen böyle yaptıkça seni Cebrail destekliyor. Hicvet. Çünkü bu nasıl savaşta ok atarsın birisine yaralarsın. Savaş ne dönemde de ok mesafesinde şiirle yaralarsın. Etkili çünkü. İnsanlar şiire değer veriyorlar. Öyleyse istisna şairler de var demek sure'nin son, son ayet olarak geliyor. <gülüyor> İllelledine âmenû ve âminû's sâlihâti ve zekrullâhe kesîran ve min Ancak iman eden, salih ameller işleyen, Allah'ı çokça anan ve zulme haksızlığa uğradıktan sonra şiirle intikamını alan şairler hariç istisnadır. Zulmedenler hangi devrilişle yıkılışta Yıkılacaklarını yakında görecekler diyerek de son bir cümleyle Allahu Teala Teala tehdit ediyor. Gelecekteki vuku olacak bir hususu beyan ediyor. Şair dili iyi kullanan kimselerdir dedik. Şiir de dilin iyi kullanmasının bir örneğidir. Bunu ehil olanların ağzından dinlediğimiz zaman onu yaşarız. Daha ehil, daha güzel okuyan insanlar okudukça insan etkilenir bunda. Kur'an mesabesinde değildir şiirler ama şiirler de etkilidir. İşte bu tip hakkı beyan eden, dini tebliğ eden veya Müslümanları öven, Allah'ı, Peygamberini, kitabı öven, Allah'ın şiirlerini öven, şiirler ve şairler kınanmaz. Aksi olan şeyler, fıs, edepsizlik, hayarsızlık veya küfür, günah, yalan, dolan, iftira benzeri şeyleri şiirler ise bu kınanan, reddedilen, hoş görülmeyen kısma girer. O şairler de bu kısma girer. Bununla ilgili bir de çok kısa bir kıssa anlatayım size. Ömer radıyallahu anh'ın valilerinden birisi. İsmini unuttum. Böyle az kullanılan bir isim. Bir beldede şair bir valiymiş. Bir şiiri Ömer'in kulağına kadar geliyor. Şiir söyle. Fısk içeren yani içki içildiğini ve sarhoş yani aşık olduğu bir kadınla birlikte olduğunu beyan eden kötü bir şiir. Kurtubi'nin tefsirinde var. Bu şiirin sonunda da Dize olarak diyor ki şahit bunu Emre'l-Mü'minin duyarsa buna kızar diyor. O şekilde bitiriyor şiirini. Hakikaten de bu şiir alıyorlar götürüyorlar. Ömer adama anh Medine'de kulağına fısıldıyor. Senin valim böyle böyle şiir söylüyor diye. Ona haber gönderiyor. İlk haberci kim ulaşırsa onu azlettiğini bildirsin ve hemen işini gücünü bıraksın yanıma gelsin diyor. Arkasında mektup yazıyor. Hem haberci gönderiyor hem de mektup yazıyor. Azil mektubu. Görevden alma mektubu. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Şu, şu, şu yedekçilerle seni görevden aldım. Derhal yanıma geldi. Valid aslında mücrim bir vali değil. Kim Ömer'in halifeliğinde vali olacaksın ve mücrim olacaksın. Belevanasacaksın. Bu mümkün değil. Geliyor, diyor ki hakikaten senin bu şiiri benim kulağıma geldi. Ben de emir el-mü'minin Buna kızdım diyor. Şiirde beyan etmişti ya kızardığı. Ya, kızdım diyor. Yani, Ey imran emiri ben diyor bunu şiir olarak söyledim. Benimle işkeyle de o şiirde bahsi geçen Kadınlarla bir alakam yok. Diyor. Ben de öyle olduğunu zannediyorum ama Allahu Teala'nın bu ayeti gereği sana bundan dolayı had cezası uygulamıyorum diyor. Ne diye? allah Allahu Teala onlar yapmadıkları şeyleri söylerler diye. Sen yapmadığın şeyi söyledin ve had cezasına uygulanmayacak. Ama sen bu halde valik yapmasın diyor. Onu görevden azletiyorum. Şairin şiiri kendisini bağlar. Orada yazan şeyler onun hakkında bir fikir verir. Bir kanaat oluşmasına sağlar. Biz öyle değil mi? Zaten bundan dolayı bazı şairleri, yok bu kötü bir şairdir deyip şiirlerine, kitaplarına bakmayız. Diğerlerine biraz daha ihtimam olsun. Evet bu şekilde şu ara suresinde bitirmiş olduk. Allah'a ablâsın, ne Allah-u Teala hakkıyla istifade eden, gereğince amel eden kullarından kısım Azze ve Celle. E'gûl gâbül hâze, estağfirullahil azîm elîm elîm elîm elîm elîm Bismillah. Rahman. Rahim.